Allahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Fetih Suresinin 11. Ayet-i Kerimesinden devam edeceğiz arkadaşlar. Özellikle yine savaşla ilgili ve savaş sonrası işte böyle hani zorluk olduğu zaman kimler nasıl tepki veriyor? Başarı ve zafer durumunda kimler nasıl tepki veriyor? Onları biraz kıyaslıyor. Ayet-i Kerimeler savaşa dair birkaç ahkam var bunlara değinmeye çalışacağız inşallah Cenab-ı Hak her zaman efendim kendi kelamını en güzel şekilde anlayanlardan ve yine en güzel şekilde anlatanlardan temsil edenlerden hepsinden önce eylesin bizi. Eee Rabbimiz e, Elmal Lahamdiyar'ın tefsirinden okuyup anlamaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar 11. ayetin şöyle metnine ve mealine bakacak olursak önce tefsirden önce. Eee seyaqulu lekel mukhallafun detaylarını tefsirde anlatacak. İşte bu Bedevilerden Arap Bedeviler demek arkadaşlar yani şehirli olmayan çölde yaşayan göçebe Arapların genel adı peygamber efendimiz onlardan da bazı kabileleri bu umre yolculuğunda kendilerine eşlik etmeleri için davet etmiş. Ee, onlar korkmuşlar yani bu işte Kureyş'e karşı bir hareket hani burada başımıza bir, bir iş gelir diye korkmuşlar çok böyle şey insanlar vardır arkadaşlar siz de bilirsiniz onları sözün meclisten dışarı inşallah aramızda yoktur ee, böyle ya, aklı her şeye çok erer ee, çok bilir her şeyi ve böyle nerede kar nerede zarar onları çok iyi hesap eder eğer kendine yönelik en ufak bir zarar varsa o iş veya o girişilen hareket veya ne işte her neyse yani o insanla bir arada görünmek mesela onun dünya işleri açısından başına bir iş açması muhtemelse dini açıdan ne kadar hayırlı olursa olsun oraya katılmaz. İşte bunların münafıklar olduğunu söylüyor bu ayet-i kerime. Münafıkları Kur'an-ı Kerim'de yani... Çalışmanızı demeyeyim ama şöyle Kur'an meali okurken münafıklar hakkında söylenenlere biraz böyle dikkat kesilmenizi tavsiye ederim. Çünkü benim acizane kanaatim arkadaşlar Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize o devirdeki münafıkları hiçbir zaman isim isim saymamış. Onların davranışlarını anlatmış. Bakın bu çok önemli. Aslında nifak kalbi bir eylem değil mi? Yani inanmadığı halde inanıyormuş gibi gösteriyor kendisine. Yani kalbinde küfür var ama davranışlarında sanki kendisini Müslümanmış gibi gösteriyor. İşte Allah Teala bu duygusal sahtekarlığı, bu fikirsel, fikri sahtekarlığı yine davranışlarla ayırt edebilmenin yollarını gösteriyor bize. Dolayısıyla mesela bugün yine iletişim uzmanlarının işte psikologların bize söylediği bir şey mesela diyor ki insanların sözlerine bakmayın davranışlarına bakın diyor işte sözüyle sizi çok sevdiğini söyleyebilir çok takdir ettiğini söyleyebilir işte sizi desteklediğini yanınızda olduğunu söyleyebilir peki davranışları nasıl? Ee, az önce konuştuğumuz gibi mesela bu dersi işte ay ayrılmak asla istemediğini söyleyebilir ama hiç katılmıyordur, hiçbir sorumluluğu yerine getirmiyordur, ee, verilen hiçbir ödevi yapmıyordur. Hani o zaman davranışlara bakmak gerekiyor değil mi? Sözlere değil. Yani e, size bunu gerçekten çok tavsiye ediyorum. Arkadaşlar maalesef bu konuda ben de çok başarılı değilim. Ben de sözle manipüle edilmeye biraz müsaitim e, arkadaşlar. Ama kendimi böyle hep e, hizaya çekmeye çalışıyorum. Kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. E, sizlere de canı gönülden tavsiye ediyorum. E, özellikle insanların iç dünyaları hakkında yaptıkları açıklamalarda sözlere değil davranışlara bakmamızı öğretiyor bize Allah. Çünkü e, o iç dünya Hakkında ben zaten hiçbir karar veremem, hiçbir karar veremem, bilemem ki kim insanların iç dünyasını. İç dünya Allah'a aittir. iç dünyayı bilmek yani. Cenab-ı Hak ya, yargılayacak bizi iç dünyalarımıza göre. Biz birbirimizi iç dünyalarımıza göre ne tasnif edebiliriz, ne anlayabiliriz, ne e, yani bir karara varabiliriz birbirimiz hakkında. E, biz ancak davranışlara bakabiliriz. Yani işte sevgi ifadeleri böyle, diğer bütün duyguların ifadesi böyle. Mesela işte yine öfke dansında Harriet Lerner anlatır çok yıllardır söylediğim bir şeydir. E, öfkenizi hiç ifade etmiyorsanız karşınızdaki nereden bilsin? Yani kırıldığınızı hiç ifade etmiyorsanız ama işte bilsin beni anlasın falan bu çok zor bir şey bir insandan beklenmeyecek bir şey duygularımız ifade edilmediği zaman yaşanmamış sayılır diyorlar bunu tabi itikadi boyutta da böyle olduğunu bilmek doğrusunu isterseniz çok hem etkileyici hem rahatlatıcı bir şey. Şimdi şunu diyebilir bazılarımız ya biz insanlar hakkında niye karar veriyoruz ki vermeyelim. Çünkü böyle de bir söylem var biliyorsunuz yani işte kimse hakkında yargıda bulunmayalım falan arkadaşlar bu insanın elinde olan bir şey değildir bilmiyorum yani siz bunu yapabiliyor musunuz ee, mesela bir insanı göreceksiniz ve onun hakkında hiçbir fikriniz olmayacak böyle bir şey olabilir mi yani gerçek değil bana göre bu. E, yargı derken yani onun böyle ön yargı kestirip atmak üstünü çizmek ve yani bileyim işte hayran olmak onları kastetmiyorum aşırı duygusal tavırlar bunlar onu kastetmiyorum. Yani siz mesela birini işe alacaksınız bir karar vermeniz gerekiyor hakkında birinin bir teklifini kabul edeceksiniz ya da reddedeceksiniz bir karar vermeniz gerekiyor yani insanlar hakkında karar vermek e, bizim böyle çok da kontrolümüzde olan bir şey değil istemeden yaptığımız bir şey. Ha ne var suizandan kaçınmakla mükellefiz yani hiç kimse hakkında kötü düşünce ile başlamamalıyız yani ilk baştaki başlangıç noktamız kötü düşünce olmamalıdır İyi düşünerek başlamalıyız yani artı puandan başlamalıyız insanlarla ama o gözümüze soka soka hata yapıyorsa değil mi peygamberimiz ne diyor mümin bir delikten bir defa ısırılır diyor. Yani bir defa birisi seni Tongaya düşürebilir, düşürebilir. İkinci defa, üçüncü defa düşüyorsan orada o bir basiretsizliktir. Dolayısıyla Rabbimiz burada da bize en çok en çok Tevbe suresinde arkadaşlar münafıklar yoğun bir şekilde anlatılır. Nisa suresinde de epey yoğun bir şekilde anlatılıyor. Bir de münafikun diye bir sure var zaten küçük bir sure. Orada da o sure zaten münafıklar suresi onları anlatıyor. Rabbimiz Hani buraları okurken böyle bunlara dikkat etmemizde şu açıdan da yarar var. E, sizi tenzih ederim ama e, ben kendim için söylüyorum diyelim. E, bir defa bende bu vasıflar var mı diye bakmamız gerekiyor öncelikle. Yani işte peygamberimizin hadislerinde geçiyor. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Ondan sonra efendim e, konuşurken çok rahat bir şekilde yalan söyler. Yani bunlar bende var mı? Veya mesela Münafikun Konusu beni çok etkiliyor. Ee, çok acayip janti görünürler arkadaşlar. Diyor ki ve idara ey tahum cibuke ecsamuhum. Onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayrete düşürür. Yani hayran kalırsın görünüşlerine. Böyle çok e, giyim kuşamlarıyla, adap erken usul bilmeleriyle, her şeyleriyle böyle çok hayranlık uyandırıcıdırlar. Karizma, karizmatiktirler yani. Ama, onlar biçilmiş keresteler gibidirler diyor allah Teala. Yani keresteyi de böyle şekil verdiğinde bir tahtaya değil mi? Çok güzel görünebilir bir oyma ama sonuçta tahtadır yani mahiyeti özü. Cenab-ı Hak ona benzetiyor onları. Mesela dolayısıyla hani özellikle nifak konusunda yani samimiyet ve iki yüzlülük. Konusunda görünüşe aldanmamak gerektiğini, o böyle o karizmaya, o etkiye, o imaja aldanmamak gerektiğini e, görüyoruz. Mesela hani ben böyle yapıyor muyum mesela buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Neyse daha fazla konuşup moralleri bozmayalım. E, bir, bende var mı nifak? İki, karşımdakini bu şekilde tanıyabilir miyim? Peki diyelim ki birini tanıdık arkadaşlar. Faraza işte kendiniz için böyle kriterler oluşturdunuz. E, münafığı artık anlıyorsunuz yani münafık davranışlarını birini anladınız e, tam, şunu söyleyeyim bir defa hiç kimse için bu münafıktır diye damgalayamayız çünkü nifak iç dünyayla ilgili olduğu için kimsenin iç dünyası hakkında kesin bir söz söyleyemeyiz biz ama davranışlarına bakıyorsun %80 böyle münafıklarla örtüşen davranışları var ne yapacağız arkadaşlar benim anladığım e, o insana hiçbir zaman sen münafıksın demeyeceğiz sen samimi değilsin demeyeceğiz çünkü bu onun kalbini iç dünyasını yargılamak olur bizim böyle bir sorumluluğumuz yok hatta hataya düşeriz peygamberimiz de hiç yapmamış arkadaşlar ama onları yakın çevreye ve önemli işlerde kilit noktalara koymayacağız. Peygamber Efendimiz bunu yapmış mesela onlarla dostluk yapmamış e, onları çok yakın çevresine almamış. Arkadaşlar onların bütün mazeretlerini, onlar hep mazeret üretirler. Bak münafıkların alametidir bu sürekli mazeret üretmek. Arkadaşlar ne zaman sorumluluk gerektiren bir iş olsa sıvışırlar ve mazeret üretirler. Ellerin taşın altına hiçbir zaman koymazlar. Tehlikeli, riskli bir durum varsa hemen oradan uzaklaşırlar. Yani kendilerini asla riske atmazlar münafıklar. Efendim bunları anladık. Mesela biri böyle yapıyor devamlı. Münafıktır hiç kimseye diyemeyiz ben Müslümanım diyen herkes Müslümandır ben dürüstüm ben işte samimiyim diyen herkese eyvallah deriz öylesindir sen öyle dediğine göre öylesindir ama ben de seni en yakınıma koymak zorunda değilim en kilit noktalara yerleştirmek zorunda değilim istihdam ederken değil mi davranışlarına bakarak ona göre onu e, efendim değerlendirmemiz lazım. Bir, mesela bir başka boyutu, biz kadınlar olarak bir başka boyutu özellikle çocuklarımızın değerler eğitiminde, ahlak eğitiminde bu münafık davranışlarından bilhassa ve bilhassa sakındırmak. Yani arkadaşlar şöyle düşünün, münafık kafirden bile kötüdür Allah katında. İnnel minen Münafıklar ateşin en alt kat, e, tabakasındadırlar diyor peygamber şey, Rabbimiz. E, dolayısıyla çünkü kafir en azından dürüsttür. Mertir. Yani küfrünü açıkça söylüyor, düşmanlığını açıkça ifşa ediyor ve bilirsin onu ona göre tedbirini alırsın. Ama münafık diyor ki hayır ben sendenim öbür tarafa gidiyor aa ben sizdenim tabii ki diyor. Yani herkes senmiş gibi e, hareket ediyor. Dolayısıyla e, onlar pirincin içindeki beyaz taş gibidirler ve bana sorarsanız ahlak bakımından karakter bakımından en kötü karakterdirler. E, ve çocuk eğitimimizde ve gençlerimize yönelik yani her birimizin kendi çapında bir eğitim misyonu var. Nefis terbiyesinde hakeza efendim, bu dürüstlüğü, bu açıklığı e, öncelikli hedef haline getirmek lazım. E, her türlü münafık karakterinden uzak evlatlar yetiştirmek lazım. E, buradan da tabii şu çıkıyor, laf lafı açıyor, daha giremedik ayet-i kerimelere. Arkadaşlar baskıyla hiç kimsenin mümin olmayacağını, baskının insanı ancak münafık yapacağını burada bir vesile, bu vesileyle tekrar söylemek isterim. Yani ahlak, ahlak kişinin nasıl diyelim manevi yapısı demek ya. O manevi yapı baskıyla falan oluşmaz arkadaşlar. Çünkü sizin iç dünyanıza hiç kimse hükmedemez. Ancak ve ancak siz belirlersiniz kendi iç dünyanızı. İşte e, çocuklarımızı da e, bir Müslüman ahlakıyla yetiştirmek e, baskı yaparak olacak şey değildir. Öncelikle işte biliyorsunuz klişe söylemler var. Önce örnek olmak gerekiyor. E, bunu artık herkes biliyor yani e, efendim. Sonra da bir değerler sistemini e, belirleyip zihnimizde yani biz nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz, nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz o değerler sistemini belirleyip ona göre işte onu sakındıracak ifadeleri, ayetleri, hadisleri, e, yani zihinsel olarak ona kabul ettirmek kalıyor. Örnek olmuduktan sonra. Evet, geçelim 11. ayet T. İşte bu geri kalan, savaştan geri kalan bedevilerin e, ileri sürdükleri e, mazeretler ve söylemleri, yani neler söylüyorlar? Bakın şimdi diyor ki, Sequilo sana diyecekler diyor, leke. Sana diyecekler kim? Muhallefune minel a'rab. O bedevilerden geri kalanlar. Yani sizin yolculuğunuza katılmayıp, seferinize katılmayıp, siz çağırdığınız halde o davete icabet etmeyip geride kalanlar, memleketlerinde kalanlar. Sana diyecekler ki, şagaletna emwaluna ve ehluna bizim işte mallarımızla ilgili şöyle bir problem vardı ticaretimizde iş hayatında şöyle bir şeyle karşılaştık işte hayvanlarımız hastalandı her neyse yani mallarla ilgili ve ehlüne ve aileleriyle ilgili problemler yaşadıklarını o problemler nedeniyle geri kaldıklarını söyleyecekler festavu firlena bizim için bağışlanma dile diyecekler sana. Yani özür dileyecekler ve Allah'ın da kendilerini affetmeleri için senin onlar adına Cenab-ı Hakk'a yalvarmanı isteyecekler yani samimiyet gösterecekler hani gelip böyle şunu demiyorlar mesela hiçbir zaman ya ben senden değilim yani ya da bu davranışını yanlış görüyorum bu yolculuğu yanlış görüyorum onun için ben benden böyle bir şey isteme buna katılmayacağım hiçbir zaman böyle dürüstçe düşüncelerini açıklamıyorlar arkadaşlar bunlar şey hep dolanbaçlı yollardan mazeret üreterek başka mazeretler üreterek hiç yani yüz yüze gelmiyorlar karşı karşıya gelmiyorlar münafıklar arkadaşlar hep böyle gerekçeler üretiyorlar Aciz hani Kanaatim, bir defa şunu söyleyeyim arkadaşlar aranızda yoktur ama e, hani biz tanıyalım diye bunları söylüyorum. E, bir defa bir insan arkadaşlar yalan söylemesi herhangi bir konuda ya da işte yalan çok böyle ağır oluyor kimse e, o kabahati üstüne almaz. Gerçeği söylememesi diyelim. E, bir insan gerçeği söylemediğinde bunu karşısındakine yutturabileceğini zannetmesi de bir kibirdir arkadaşlar. Yani o toplumun en zeki insanı sen misin? Karşındaki aptal mı? Karşındaki samimiyetle e, efendim samimi olmayan mazeret uyduranı ayırt edemiyor mu? Bir defa bunu öncelikle çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Yani içinde yaşadığın toplumun en zekisi sen değilsin. Herkes senin kadar zeki. Herkesin kalbi, alıcıları, bir feraseti senin kadar çalışıyor yani. Dolayısıyla birini kandıracağını zannetmek, hani çocuğun böyle ağzında çikolatadan iz var, işte ben yemedim, ben çikolata yemedim demesi gibi çok çok çocukça bir davranış yani. Birini kandırabileceğini zannetmek. Dolayısıyla dürüstlük arkadaşlar, onu Tevbe Suresi de zaten işte e, mazeret uyduran münafıklarla dürüstçe, ya Resulallah hiçbir mazeretim yoktu, sırf tembellik nedeniyle bu savaşa katılamadım diyen tebuk savaşı için inmiştir. E, üç kişi hakkında iniyor yani samimi olanların tevbesini er geç Cenab-ı kabul ediyor ama münafıklar da o halde yani bir ceza görmüyorlar, bir tepki görmüyorlar. Bütün mazeretlerini peygamberimiz bir söyle işte kabul ediyor. Yani adeta peygamberimizin münafıklara karşı tavrı şudur. Tamam, tamam, tamam. Yani uzak dur. Uzaktır. Dur. Fazla da konuşma tamam. Yani mazeretlerini böyle hemen bir söyle işte kabul etmiş peygamberimiz. Böyle diyecekler sana. Yakulune bi ensenatihim mahalli kulubihim dilleriyle kalplerinde olmayan şeyi söylerler yani kalplerindeki gerçek sebep neydi, neydi? niçin katılmadılar seninle bu savaşa çünkü bu, bu yolculuğa, affedersiniz, bu umre yolculuğuna niçin katılmadılar? Çünkü sizin başınıza bir bela geleceğine, işte Kureyş'in sizi orada bir hamlede yok edeceğine düşünüyorlardı. Sizin göz göre göre bir ölüme doğru gittiğinizi düşünüyorlardı. Onun için bir de kendilerini çok akıllı görür bu münafıklar her zaman. Her zaman yani Kur'an-ı epey bir yerde geçiyor, Uhud Savaşı sırasında da. Bedir'de de hep peygamberimizle birlikte yola çıkıp yarı yolda peygamberimizi terk etmişlerdir arkadaşlar yarı yolda ayrılırlar ve kendilerini çok akıllı görürler biz deli miyiz göz göre göre ölüme gidecek ee, işte çoluk çocuğun aklıyla Muhammed yola çıkıyor ee, biz e, o kadar deli değiliz aklımızı yolda bulmadık derler. Bunlar kalplerindeki düşünce budur ama dillerinde işte ya işte şöyle oldu böyle oldu babam hastalandı işte ailede şöyle bir problem yaşadım falan gibi e, gerekçeler öne sürerler. E, U'l de ki femen yemlikulekum minallahi şey'a sen onlara de ki Hakkınız, hakkınızda Allah'tan kim bir şeye malik bulunabilir? Yani Allah haşa yani Allah'a gücünüz yeter mi? in erade bikum ev erade kum naf'an Allah sizin için bir zarar ya da bir fayda dilediğinde sizin Allah'ın üzerinde bir hakimiyetiniz mi var bir gücünüz mü var Yani ne demek istiyor çok tabii edebi bir söyleyiş bu Şunu e, anladığım kadarıyla şunu demek istiyor arkadaşlar yani Cenab-ı Hak size siz geride kaldığınızda güya akıllılık edip bu yolculuğa katılmadığınızda Cenab-ı Hak bir zarar vermeyi dilese size o zarar siz geride kaldığınızda size ulaşmayacak mı? O zaman Allah'ı durdurabilecek misiniz yani? Allah'a gücünüz yedirecek mi? Haşa. <gülüyor> Aksine Allah sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Habir isminin burada gelmesi daha önce de defalarca belirttim. Esma-i hangisinin hangi ayetle ilgili geldiği hiçbir zaman tesadüfi değildir. Ayetin muhtevasıyla o isim arasında bir etkileşim vardır, bir ilişki vardır arkadaşlar. Habir, ilim yoluyla bilinemeyecek şeyleri bilen demek. Çünkü yani akıl yürüterek, gözlem yaparak bilinemeyecek şeyleri de bilen, ancak haberdar olma yoluyla bilinecek şeyleri de bilen demektir. Ki mesela bu insanın birinin iç dünyasıdır mesela. Birinin iç dünyasını akıl yürüterek bilemezsiniz, gözlem yaparak bilemezsiniz. Ancak ve ancak kendisi haber verirse değil mi? Haber Haberden geliyor haber, haberdar olmak demek. Ee, i̇şte Cenab-ı Hak, e, Cenab-ı Hak'ın bir şeyden haberdar olması demek, yani insanların e, bir bilgiyi elde etme yollarının dışında kalan e, sadece ve sadece, işte başka kelime bulamıyorum haberdar olmak yoluyla bilinebilecek olan şeyleri bilmek demektir. Mesela istihbarat da bu kelimeden geliyor. Yani istihbarat gözlem yoluyla değil değil mi? Gizli gizli haber alma yoluyla. Ancak şahit olacaksınız birisinin bir sözüne ya da işte gizlice onun hakkında araştırma yapıp vakıf olacaksınız oradaki sakladığı şeye efendim haber almak yani istihbarat haber almayı istemek bir başka kişi veya topluluk hakkında demek. Ee, Cenab-ı Hak habirdir arkadaşlar yani e, asla hiç kimsenin bilemeyeceği hiçbir insanın şahit olamayacağı akıl yürüterek bilemeyeceği senin en gizli düşüncelerinden niyetlerinden fikirlerinden haberdardır bunları bilir ve bize de işte az önce söylediğim gibi e, tabii ki haşa asla ve asla Cenab-ı Hakk'ın bilgisi gibi değil o kesinlik ifade eder arkadaşlar bizimkisi bir Tahmin ve hani önlem almak amaçlı bize de o habir sıfatından bize de bir pay düşmüştür. Böyle yakınlarımızın, etrafımızdakilerin işte ne bileyim mesela birinin iyi tanıdığınız birinin görüşürsünüz, karşılaşırsınız yolda bir yerde, bir davette, bir yerde dersiniz ki ay ne oldu sana bir şey mi oldu, bir şeye mi üzüldün ya da bir şey mi oldu dersiniz. Neden diyorsunuz bunu? Çünkü onu tanıdığınız için o gözündeki ifadeyi, yüzündeki ifadeyi, teninin rengini anlıyorsunuz yani o anda e, kötü bir şey olduğunu mesela oradan anlıyorsunuz veya işte çocuğunuz e, içinizde çocukları olanlar çok iyi bilir ilkokul ortaokulda da büyüdükçe insanın e, efendim maskeleri de e, gerçek yüzü gibi olmaya başladığı için büyüdükçe ayırt edilmesi zor oluyor ama ilkokul ortaokul hadi biraz da lise diyelim <gülüyor> çağındaki çocuklar kapıdan içeri girdiği gün girdiği an affedersiniz anne anlar bugün bir şey olduğunu okuldan ya da mesela işte çok sevinçli olduğunu sizinle paylaşmıyor mesela diyelim karşı cinsten bir arkadaşı var işte güzel bir şey yaşamış mesela böyle ayakları yerden kesik yani anlarsınız mesela onu kapıdan girdiği an işte bu haberdar olmanın insana düşen kısmıdır yani şimdi e, bu ayetin tefsirinde bakın e, meali şöyle topluca bir okuyalım elmalı merhum nasıl e, tercüme etmiş diyelim mealini vermiş yakında diyecek sana o Arabilerden geri bırakılanlar ki bizleri mallarımız ve ailelerimiz oyaladı onun için bize istiğfar ediver yani böyle bir pişmanlık da gösteriyorlar hani bir üzüntü gösteriyorlar yani böyle bir günaha girdiler bir şeyi eksik yaptılar hani ne olur yarası onlar bize de Allah'tan af dile falan diyorlar kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söyleyecekler de ki Şimdi hakkınızda Allah'tan kim bir şeye malik olabilir? Eğer size bir zarar irade buyurur yahut bir menfaat irade buyurursa. Doğrusu Allah ne yapıyorduğunuza habir, habir bulunuyor. Türkçesi çok ilginç değil mi? Ne yapıyorduğunuza. Yani sizin ne yapıp durduğunuza, neler neler yaptığınıza, yaptığınızdan Allah haberdardır. Efendim tefsire geçelim. <Sessizlik> Arap, Bedeviler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye senesi Umre için Mekke'ye gitmek istediği sırada Kureyş'in bir taarruzu veya mümanatı yani engel olmaya kalkışması, men olmaya kalkışması ihtimaline karşı Peygamberimiz Cüheyne, Müzeyne, Gıfar, Eşca, Duil ve Eslem kabilelerinin dahi seferber olarak beraber hareket etmesini istemiş ve maksadı harp olmadığını anlatmak için mahiyetinde kurbanlık hediyeler dahi sevk eylemiş idi. Bu Arap'ın mahiyeti hakkında işte Tevbe suresine bak diye not düşmüş Elmalı merhum. Tevbe suresi 97. ayette bu Bedevilerin küfürde en şiddetli topluluk olduğunu Söylüyor o ayeti kerime. Şimdi konu anlaşıldı. Daha önce de söylemiştim zaten başlarda. Peygamber Efendimiz işte ismi sayılan kabilelerin de kendilerine eşlik etmesini istiyor. O kabilelerden Müslüman olduğunu Söyleyen toplulukların umreye gideceğini işte kurbanlıklar alıyor yanına efendim e, ve maksadın harp olmadığını onlara da ilan ediyor. Böylece yani e, bu stratejiyi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kureyş karşısında hani... Medine'ye hicret etmiş veya ve Medine'deki işte o zayıf Müslüman topluluğu değil sadece hani pek çok kabileden de kişiler olsun ki Kureyş karşısında bir birlik olduğunu e, anlasın hani biraz daha böyle e, müsamahakar davransın peygamber efendimizin amacı da o tahmin ediyorum. Bu zikrolunan Bedevi kabileler karşıda Kureyş ve Sakif ve Kinane ve Mekke'ye mücavir Ehabiş denilen kabileler gibi büyük bir düşman görerek. Yani şimdi diyorlar ki biz gideceğiz Muhammed'le beraber tamam e, ama karşıda kim var? Karşımızda kim var? İşte Kureyş var, Sakif kabilesi var. Taif'teki Kinane oğulları ve Mekke'ye komşu olan Ehabiş denilen bir kabileler top, topluluk demeyelim de farklı farklı küçük kabileler var. Bunlar da Kureyş'le anlaşma yapmışlar, anlaşmalılar. Bunlar çok büyük kalabalık bir topluluk yani. Biz kimin karşısına gidiyoruz? Ne yapıyoruz biz? diyorlar münafıklar. Henüz iman kalplerinde yerleşmemiş olduğu için Resulullah ile beraber gitmeye gitmeyip kaldılar. Muhammed ve ashabı bu seferden avdet edemez dediler yani bu yolculuktan dönüş yok onlara bir de yanlarına silah da almadılar bunlar orada imha olur gider ee, karşılarında böyle bir topluluk var dediler. İşte burada Cenab-ı Allah bunların bu sözlerini ve edecekleri itizarı itizar da özür dilemek demek mazeret ileri sürmek demek Resulüne Henüz kendilerine vusulünden evvel bildirmiş, yani bu ayet gelme indiğinde daha gelip onlar özür dilememişler. Çünkü e, gelecek zaman sigasıyla söyledi ya seyqulu lekel muhallefun sana diyecekler, böyle diyecekler diye daha olmadan ayet haber veriyor ve nitekim öyle de olmuştu. O geri kalanlar yani yine o zikrolunan Arap sonra arkadaşlar epey aşağıda bir diğer ayet-i kerimeye geçiyor. Ta efendim 15. ayet-i kerimeye geçiyor. Bu aradaki ayetlerle ilgili bir tefsirde bulunmuyor. Şimdi bu arada bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar yine 11. ayet-i kerime çerçevesinde. Peki bu münafık kabileler böyle düşündüler, kabilelerin hepsinde değil mi? Münafıklar böyle düşündüler ve işte akıllılık yaptılar güya, peygamberlere katılmadılar, Müslümanlara katılmadılar. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Yani bir hani tırnak içerisinde bir başarı elde edemedi peygamberimiz güya. Değil mi biliyorsunuz işte giremedi yani hedefine ulaşamadı Mekke'ye giremedi umre yapamadı ama ne yaptı arkadaşlar çok gerçek bir fetih sayılan bir anlaşma yaptı yani o anlaşmayla şöyle düşünün peygamberimiz Mekke'ye girip umresini yapsaydı Kureyş hiç karşı çıkmayıp umre yapıp dönmüş olacaktı peygamberimiz ama Mekke ile savaş hali gene devam ediyor olacaktı. Hudeybiye anlaşması ile birlikte evet peygamberimiz umreden vazgeçti. Ama ne yaptı? Kureyş'i tarafsız hale getirerek Arap Yarımadası'ndaki bütün seferleri için, diğer kabilelerle uğraşabilmesi için en büyük düşmanını tarafsız hale getirdi. Kendi önünde büyük bir alan açılmış oldu. O anlaşma sayesinde biliyorsunuz, söylemişimdir daha evvel, bunu İslam tarihçileri söylüyorlar. Hudeybiye anlaşmasına kadar Müslüman olan kişi sayısından çok daha fazla kişi, Ondan sonraki iki yıl içinde Müslüman oldular. Çünkü barış ortamı her zaman İslam'ın lehinedir arkadaşlar. Barış ortamlarında İslam her zaman daha güçlüdür. İslam'ın medeniyeti, dünya görüşü, efendim ahlakı, Müslümanlarla tanışmak barış ortamlarında her zaman İslam'ın lehinedir. Eli güçlüdür. Dolayısıyla... Ee, Müslümanların lehine oldu yani hem bir yıl sonra o umreyi zaten yapmış oldular hem de çok büyük siyasi avantajlar elde ettiler ve defa kendi varlıklarını bir devlet olarak varlıklarını Kureyş'e kabul ettirmiş oldular. Bu dünyevi açıdan bakış. Bir de arkadaşlar "Yedullahi Edihim ayetine mashar oldular. Peygamberimizle birlikte olanlar. Yani Allah'ın onları bağışladığını. Allah'ın onlardan razı olduğunu o anlaşmaya peygamberimizle hani bir akasya ağacının altında sözleştiler ya Hüdeybiye'den önce şey anla, müşriklerle anlaşmadan önce Hüdeybiye'de e, hatırlıyorsunuz olayları ben dolayısıyla işte, detaylara girmeyeyim her seferinde geri dönüp e, bir şey yaptılar siz söyleyin bir sözleşme yaptılar ya Resulullah sen bize denizi göstersen dalarız asla hani geri dönmeyiz ne dersen o biz seninle beraberiz diye peygamberimize tek tek efendim ahitleştiler ve o ahde katılanlar o sözleşmeyi yapanlardan Allah'ın razı olduğu ve Allah'ın elinin de onların o sırada o elin üzerinde olduğu Peygamberimize o anlaşmayı yapan musaffaha yapan ellerinin üzerinde olduğu tabi oradaki kudreti yardımı biliyoruz onları konuştuk olduğuna dair de müjdelendiler yani böyle de bir manevi e, zafer kazandılar bu yolculuğa peygamberimizle birlikte katılanlar. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar münafıkların kendisini akıllı zannetmekle neyden nelerden nelerden mahrum kaldıklarını hem e, turnusol kağıdı gibi deşifre oldular münafık oldukları deşifre oldu yani samimiyetsizlikleri öyle diyelim münafıklık biraz daha ağır bir ifade yani itikadi boyutu da içerdiği için iki yüzlülükleri samimiyetsizlikleri deşifre olmuş oldu hem de efendim o manevi müjdeden o manevi garantiden Allah'ın onlara onlardan razı olduğuna dair e, ifadeden e, mahrum kalmış oldular yani her anlamda aleyhlerine olmuş oldu e, güya akıllılık yaparak o savaşa katılmamaları e, tam tersine diyor berzane tüm 12. ayette ellenyen galib el Rasulü ve Müminûne ilâ ehlihim ebeden asla peygamberin ve beraberindekilerin asla ailelerine bir daha geri dönemeyeceklerini düşündünüz siz diyor yoksa diyor ailenizde evinizde mal mülkte işte hayvanlarda bir problem yaşandığı için değil siz diyor efendim kendi iç dünyamızda peygamberin ve beraberindekilerin e, mikrofonlarınızı kapatın arkadaşlar isterseniz mikrofonu kapatın. Peygamberin ve beraberindekilerin e, efendim evlerine dönemeyeceklerini düşündünüz, onların başlarının belaya girdiğini, bu yolculuğa çıkmakla kendilerini çok büyük risk altına attıklarını düşündünüz. Onun için siz katılmadınız. Vezü yine derlik e fi kulubikum. Bu düşünceyi kalplerinizde süslediniz. Yani böyle o kadar ya evet eminim dediniz yani eminim onlar dönemeyecekler işte ben de bir bahane uydurayım biz de bir bahane uyduralım işte bir ticaretimizle ilgili işlerimizle veya aile hayatımızla ilgili bir bahane uyduralım akıllılık etmiş olalım kendimizi böyle gö göz göre göre ölüme atmayalım dediniz sonra da böyle kendi kendinize ya ne kadar akıllılık ettim ne kadar e, öngörülü davrandım ne kadar kurnazca davrandım bunların hepsi saf. İşte filan diye böyle kendi yaptığınızı beğendiniz. Süslemek o demek. Yani kendi yaptığın üzerinde düşünüyorsun ve evet çok doğru yaptım diye kendi kendini onarlıyorsun. Ve zanentüm zannesev ve... E Kötü bir zan beslediniz yani Müslümanlar hakkında efendim kötü bir zan beslediniz ve kuntum kavmen buğra ve düşkün bir kavim oldunuz. Yani siz düşkün insanlarsınız diyor düşük seviyede insanlarsınız diyor. Ondan sonra e, devamında ve bir dakika bakalım. Vemen lam yu'min on üçüncü ayet gelme. Vemen lam yu'min billahi ve rasulihi fe inna ate din kafirin seaira. Her kim Allah'a ve Rasul'üne iman etmezse, biz kafirler için seaira kelimesini nasıl tercüme etmiş bakalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Çılgın bir ateş demiş. Biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır diyor. Ve menlem yümin billahi ve rasulihi fe inna ate lil Bağlantıyı da görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Peygamber Efendimizin son derece nasıl diyelim günlük hayatla ilgili, hayatla ilgili. Yani Peygamberimiz mesela evet gelin. Umre'ye gidiyoruz diye o kabileleri davet ettiğinde bu söz hani Allah'a inanın, peygambere inanın, ahirete inanın, benim peygamber olduğuma inanın gibi böyle imanın esaslarıyla ilgili bir şey değil değil mi? E, peygamberin gördüğü bir rüya üzerine Mekke'ye e, Umre ziyaretine gidecek. E, peygamberimizle ashabı onlar da Müslümanız biz dedikleri için onları da peygamberimiz davet ediyor. Ve böyle bir şeye hayır demek böyle bir çağrıda peygamberi reddetmek bakın vemenlem yok min billahi varasuli her kim Allah'a ve rasulüne iman etmezse diye değerlendiriliyor onun için arkadaşlar peygamberin sözü herhangi bir kişinin sözü gibi değildir onun çağrısı herhangi bir çağrı gibi değildir peygambere bağlılık ve samimiyet herhangi bir kişiye gösterilecek bağlılık ve samimiyet gibi değildir ee, yani e, peygamber efendimizin mesela e, o açıdan sahabe çok dikkat etmişlerdir. Peygamberimizin kızdırmaktan, peygamber efendimizin bir ne bileyim beddua, beddua etmiş mi evet etmiş böyle birkaç olay var peygamberimizin ile ilgili ve bazı rivayetler var. Mesela diyor ki işte burnu yerde sürtülsün diyor bir gün. Rahime enfuhu, rahime enfuhu üç kere söylüyor. Böyle sahabe dehşete kapılıyorlar çünkü birine beddua etti peygamberimiz. Burnu yerde sürtülsün Türkçesi arkadaşlar belini doğrultamasın demek. Türkçe'de öyle söyleniyor yani bir daha belini doğrultamasın sürünsün yani e, korka korka kimin ya Resulallah diyorlar ana babası yanında yaşlandığı halde onları razı edip de cennete giremeyenin diyor yani şimdi bunu, buna maruz kalırız diye korkudan e, titriyorlar sahabe. Anlatabildim mi? Çünkü peygamber sözü bu. Peygamber söyledi. İnşallah buradaki bağlantı da anlaşılmıştır. Şimdi tekrar arkadaşlar önceki bölümde iki defa velillahi cunudu semavati diye geçmişti. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır diye geçmişti. Burada velillahi mulku semavati vel art göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yani sen kimin peygamberinin sözünü dinlemiyorsun? Kimin sözünü... Arkana atıyorsun ve o söze karşılık kendi fikrini beğeniyorsun. Zü yine dedi ya kendi fikrini beğeniyorsun. Kendini akıllı zannediyorsun. O söze karşı itiraz ediyorsun, isyan ediyorsun, uymuyorsun ve kendin de çok akıllı. İşte bugün de bu yapılıyor arkadaşlar çeşitli şekillerde. Yani ben diyorum ki burada ya arkadaşlar diyorum ne olur neyi verip neyi aldığınıza dikkat edin. Yani ben de bakın her tür kitabı okuyorum, her tür insanı neredeyse dinliyorum, işte filmler izliyorum, diziler izliyorum. Yani ben de bu çağın insanıyım yani maruz kalıyorum bunlara veya kendim bilerek seçerek romanlar, işte felsefeciler falan okuyoruz edebiyatçıları, felsefecileri. Ama yani peygamberle çatıştığı zaman onun bir sözü arkadaşlar yani diyelim bir, işte Nietzsche bir şey söylemiş, peygamber de şöyle demiş. Arkadaşlar öyle bir hale geldik ki hemen o hadisin zayıf olabileceğini, o hadi hatta uydurma olabileceğini falan düşünüyoruz yani. Niye? Çünkü işte bu çağda böyle söylendiği için. Ee, vallahi ben kendimi giderek böyle çok yalnız hissediyorum arkadaşlar bu söylemler karşısında. Çünkü çağın hoşuna gidecek şekilde, çağın onayını alacak şekilde, çağın değerlerine uyumlu olacak şekilde konuşmak, çok böyle şey getiriyor insanlara. Büyük bir kabulle karşılanıyor onların sunduğu İslam. Anlatabiliyor muyum? Ama diyorum ki ama tamam da yani şöyle de bir ayet var. İşte peygamberimiz bu konuda da şöyle demiş yani bu çatışıyor şimdi bununla. Yani bunu nasıl ya telif etmem lazım? Yani ikisinin ikisini de yani bir noktada buluşturacak şekilde yorumlamam yorumlamam lazım ya ya da hiçbir şekilde telifi mümkün değilse arkadaşlar o zaman benim yolum size söyleyeyim kimi verip kimi aldığına dikkat et yani hangi sözü arkaya bırakıyorsun hangi sözü Öne geçiriyorsun ve o sözü destekleyecek şekilde e, düşünüyor, yaşıyor, konuşuyor ve davranıyorsun. E, buna hepimizin çok dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. Bu arada son söz olarak, vakti bayağı açtık, son söz olarak şunu da söyleyeyim. E, dine ait bir hususu veya peygamberin bir sünnetini, Yaşayamamak başka şey mesela az önce Tevbe suresinde bahsetti, bahsi geçen o savaşa Tebuk savaşına katılam, katılmayan katılamayan demiyorum katılmayan mazeretsiz yere katılmayan 3 tane Müslümandan bahsettim değil mi? Ve O geride kalan 3 kişiye Allah onların tevbelerini kabul etti diye ayetinde ama önce 50 günlük bir e, Çin işkencesinden geçtiler yani. Büyük bir toplumsal muhalefet emredildi onlara. E, samimiyetleri denendi yani çok ciddi bir e, sınavdan geçtiler. O hadiseye bakın yani Tebük Savaşı'na katılamayan üç kişinin hikayesine. Ama orada ne var bakın dikkat edin arkadaşlar bir amelsizlik durumu var değil mi? Yani bir büyük bir savaş peygamberimiz ısrarla onları davet ettiği halde katılmadılar. Bir şeyi eksik yaptılar yani. Ama sonra arkadaşlar o eksiklerini kabul ettiler. Mazeret uydurmadılar. Dediler ki benim hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah. Bir türlü işte bugün gelirim, yarın gelirim diye ihmal ettim ve bir türlü katılamadım orduya. Özür diliyorum dediler. Arkadaşlar insanı Allah'tan ve peygamberden uzaklaştıran şey günahları değildir. Günahlarını müdafaa etmesidir. Bunu söyleyerek. Bugünkü bölümü bitirmiş olalım. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Artık. Allah siz edersin. <gülüyor>